İnsanları bir karşılaştırma yapmaya yönetmekte, insan için dünya hayatında en cazip görünen şeyler nelerse, ahirette takva sahiplerine sunulacak nimetlerin bütün bunlardan daha üstün olduğuna dikkat çekilmektedir. Bu mukayesenin ışığında insanlar dünya hayatında gelecekleri uğruna hali hazırda mevcut birçok imkandan yararlanmaktan kendilerini alıkoyabildiklerine göre asıl ve kalıcı olan geleceklerini, ahiret mutluluğunu düşünerek dünya hayatına ilişkin bir takım isteklerine de gem vurabilmeli, fani bir hayata bile yön verebilen yatırım fikri, kalıcı olan hayata hazırlıkta elbette önem taşımalıdır. Takva, Allah'a derinden saygı duyma ve bunun gereği olarak onun yasakladıklarından sakınma ve bunlara karşı korunmak için samimi kulluk çabası içinde olmayı ifade eder. Ayetin sonunda Allah kullarını tam manasıyla görmektedir Boyrularak Allah'ın kulların bütün yaptıklarını ve aynı zamanda bu davranışlarıyla neyi amaçladıklarını yani hem dış dünyaya yansıyan fiillerini hem de kalplerinde gizlediklerini en ince ayrıntılarıyla bildiğine dikkat çekilmiş ahiret hayatındaki ödüllerin ve bunlardan da önemlisi yüce Mevla'nın hoşnutluğunun kazanılmasının gelişi güzel bir beklenti olmaması gerektiğine bütün eylemlerin ve bunlara yön veren niyetlerin her şeyi eksiksiz gören ve bilen Ulu Yaratan'ın değerlendirmesine göre bir sonucu ödülü veya cezası olacağına işaret edilmiştir. Önceki ayette anılan takva sahiplerinin, ebediyet âleminin güzelliklerine layık olan kulların özelliklerine açıklık getirilmektedir. Ahlak ve tasavvufun temel kavramlarından olan sabır, acıya katlanma, sıkıntıya göğüs germe, insanın kendisini, aklın ve dinin yapılmasını gerekli gördüğü işleri yapmaya veya yapılmasını yasakladığı, uygun bulmadığı davranışlardan uzak durmaya zorlaması, Allah'a tevekkül ederek ondan gelen sıkıntılara katlanma, kişinin hayırlı amacına ulaşma yönündeki direnci gibi anlamlarda kullanılır. Sadikûn, doğruluktan ayrılmayan, dürüst kişiler demektir. İslam ahlakçıları bu erdemli davranışı ifade eden Sıtk terimi üzerinde, Önemle durmuşlar, buna ayet ve hadislerin ışığında geniş açıklamalar getirmişlerdir. Huzurda boyun bükenler diye çevrilen kani kanitum kelimesi, itaat edenler, Allah'a ihlasla kulluk edenler, huşu içinde olanlar gibi manalara da gelir. Münfikun, harcayanlar, imkanlarını Allah yolunda sarf edenler demektir. Müstafirun, yarlanma, bağışlanma dileğinde bulunanlar demektir. Kur'an-ı Kerim'de ve Hz. Peygamber'in hadislerinde Yüce Allah'ın bağışlamasının ne kadar geniş olduğuna sık sık değinilir, insanlar günahlardan istiğfar etmeye ve onun engin bağışından asla ümit kesmemeye çağrılır. Eshar, sehr, ve suhur şeklinde de okunan seher kelimesinin çoğuludur. Seher, şafaktan, fecirden önceki vakti ifade eder. Hz. Peygamber'in gecenin son bölümünü, özellikle fecirden önceki zaman dilimini ibadet, dua ve istiğfarla geçirmeyi tavsiye eden hadisleri bulunmaktadır. Gerek ait-i kerimeden, gerekse işaret edilen hadislerden, karanlıkların aydınlığa dönüştüğü, aynı zamanda uykunun en tatlı olduğu bu vakitte gafletten uzak olup kendini yoğun biçimde ibadete vermenin ve Allah'a yakarışta bulunmanın ayrı bir değere sahip olduğu anlaşılmaktadır. i̇bn Abbas'tan bu ayette geçen seher vakitlerinde Allah'tan bağışlanma dileyenler ifadesiyle sabah namazını kılanların kastedildiği rivayet edilmiş olup, Arap dilinde seher kelimesinin fecirden sonrasını da içine alır biçimde kullanıldığını gösteren şiirler bulunması, bu anlayışı destekler niteliktedir. Öte yandan Muhammed Esed, Kur'an'ın affedilmek için ibadete başvurmayı, günün belli bir vaktine bağlamış olması anlayışının pek makul görünmediğini ileri sürmekte ve seher veya suhur kelimesinin kalbin nüvesi, özü, Kalbin en iç, deruni kesimi veya sadece kalp anlamına da geldiğine işaret ederek, ayetin bu kısmına bütün kalpleriyle af dileyenler manasını vermeyi tercih etmektedir. Bugün de bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Bir sonraki programda kaldığımız yerden devam etmek üzere Allah'a emanet olun.